Alo. Hayırlı akşamlar hocam. Hocam bir sorum var siz. Buyurun. Ya benim babam halamın hakkını verdi salonda. Tabi şerade göre berçlik verdi ama halamlar helalleşmişler zamanında. Ondan sonra be çocuklar halam sağken çocuklarından laf oldu işte dayım babamın hakkını annemin hakkını vermedi diye çocukları söylenmiş. Kız kardeşim halama sordu. Hala işte sen e, doğru mudur? Çocuklarım böyle söylüyor. Senin hakkın var mı babamda? Helalleştiğimiz mi? Ne yaptınız? Ne diyorsun? O bana, bana hakkımı fazlasıyla da verdik. Ben hakkımı helal ettim demiş. Hı hı. Biz tekrar babamla konuşturmadı bunlar yani. Tekrar bir yere getirmedik ama görüşüyordular Birbirlerinden memurlardı. Ondan sonra e, halam öldükten sonra gene çocuklar işte daim babamın, day, dayımız bizim annemizin hakkını vermedi. Onun hakkı daha çoktu. Söylediler işte siz öyle diyorsunuz ama hala hakkını helal etti kardeşini. Yani Valdiysa da hakkı helal etti. Onlar da işte da hala bizim annemiz yaşlandı. Onun kafası çalışmıyordu. Helal Hı -hı. etti ama bizim hakkımızı ödemedir Onun için bir soru sormak istedim size hocam. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Babalarının halalarına demek ki bir e, borçları vardı herhalde. Ama hayattayken helalleşmişler. Evet. Fakat baba da, hala da vefat ettikten sonra halanın çocukları, işte babanızın bizim annemize borcu vardı. Dolayısıyla yani, yani bu yönde hak bilir. dava ediyorlar. Evet. Yani biz de biliyoruz ki işte halamız babamızı hakkını helal etti. Bundan dolayı hala çocukları hak dava edebilirler. Şimdi eğer hakkını helal etmişse o adamın kız kardeşleri kendisine helal etmişlerse tabii ki çocuklarının adamın çocuklarından bir hak talep etmeleri söz konusu olamaz. Ama karşı taraf haklarının mevcut olduğunu yani adamın kendi kız kardeşlerinin hakkını verdiği veya onlardan helallık aldığını ispatlıyorlarsa elbette ki karşı tarafa bir şey vermeleri gerekmez söz konusu Hı -hı. ama ispat edemiyorlarsa İslam hukuka göre e, hareket edilmesini öngörür emreder ispat edebilir varsa hakkını alır ispat edemiyorsa tabii ki hakkını veremez e, alamaz Özetle kendilerinde hak bulunduğu iddia edilen kimseler bu hakkın ilgililere zamanında ödendiğini ispat ederlerse karşı tarafa bir şey vermezler. Edemezlerse vermeleri gerekir haklar. Hmm. Evet.